Fasikül Altyazıdan Aylık Özgür Sinema Gündemi Hazırlayanlar Ekrem Buğra Büte ve Fırat Yücel Merhabalar, Fasikül'e hoş geldiniz. Ben Ekrem Bura Büt'e. Fasikül'de her ayın son çarşambasında Açık Radyo'da, Açık Dergi'de Özgür Sinema Gündemi'ni değerlendiriyoruz. Malum yılın son programını yapıyoruz. Aralık ayındayız. Dolayısıyla bu programda bir 2020 değerlendirmesi olacak. Senem Aytaç ve Fırat Tücel'le birlikteyiz. Hoş geldiniz diyelim öncelikle. Hoş bulduk. E, tabii 2020 deyince... E, neden bahsedeceğimiz az çok belli. Hepimizin hakkında aynı şey var. Ee, bütün yılı neredeyse Mart ayından bu yana pandemi gündemin yükümünde geçirdik. Sinema sektörü de bundan doğrudan şekilde etkilendi tabii ki. Ee, setler durdu, filmler çekilemedi, bir sürü film gösterime giremedi, festivaller yapılamadı ve bağımsız e, sinema salonları başta olmak üzere salonları kötü etk etkileyecek olan salonların kapatılması kararları verildi e, o yüzden pandemi gündemi ne getirdi e, neler yaptı biraz onları konuşarak herhalde başlamak lazım bir setleri durdurun kampanyası da var e, fırat istersen senle başlayalım neler geldi sinemanın başına buyurdu ya Evet yani setleri durdurun kampanyası zaten e, olması gereken yapılması gereken bir kamp kampanyaydı orada biraz aslında devletin bu konuda geç kalması sonucu Sinema bileşenleri hareket etti. Ee, aslında birçok şeyde de, birçok sektörde de olan bir şey ee, sinema sektöründe de oldu. Fakat bir direnç de oldu tabii yapımcılar ve e, dizi dizileri yayınlayan TV kanallarının tarafında Hani bazı setler çok zor durduruldu. Bazıları inadına e, devam etmeye çalıştı rating ve rant uğruna. E, fakat sonuçta %98'lik bir oranda setlerin e, durdurulmasına e, tanıklık ettik. E, ama hani şunu da diyebiliriz ki bu direnç gösteren diziler, yapımcılar falan herhalde devletin kararından sonra e, durdurdular. Yani onlar kampanyayı falan çok e, umursamadılar diye gördük. Bu da hani ilerisi için aslında genel olarak sağlık. Denen şey için çok olumlu sinyaller veren bir şey değil açıkçası. Çünkü daha önceden biliyorsunuz dizi e, sektöründe zaten çok büyük bir e, çalışma koşulları çok kötü. E, çok uzun saatler çalışılıyor. dizinin Dizilerin kendi süreleri çok uzun ve bu konuda da e, dizi sürelerin kısaltılması konusunda da daha önceden sektörde mücadeleler verildi. E, ve yine de kötü bir durumda. Şimdi pandemiyle görüldü ki aslında burada gerçekten de çok büyük bir sorun var. Ve bu yapımcılar tarafından işte devam ed ed edilmeye çalışılması çekimlerin bize gösteriyor ki hani ileriki aşamalarda hani TV kanalları ve dijital platformlarda çekilecek dizilerin çalışma koşulları da e çok çetin olacak ve çalışanların hayatına öncelik veren bir boyutta olmayacak bu yüzden de hani şunu belki altını çizmek lazım 2021 2020'un gösterdiği şey sendikal mücadelenin bu ülkenin sinema TV sektöründe ne kadar gerekli olduğu ve bunun e, bu örgütlenmenin ciddi oranda artırılması gerektiği bir de orada galiba yani sinema ve diziyi belki biraz ayırmak lazım çünkü aslında çok farklı iki süreçten geçtiler gibi geliyor ya böyle uzaktan yani sinema filmleri uzun metraj sinema filmlerinin mesela bir sürüsünün daha özellikle bağımsız e, eserlerin e, mesela kendi inisiyatifleriyle çekmeme kararı aldığını ya da işte koşullar yüzünden çekemediğini vesaire biliyoruz. O yüzden uzun metraj sinema filmleri e, de mesela çok e, büyük bir şeyket vurmuş oldu bu süreç. Ama işte dizi gibi televizyon ve dijital mecralarda hani böyle bir tür süreklilik e, yani endüstri baskısıyla üretilmesi gereken yerler Asla durmadı yani o yüzden oradaki hani ekonomik sistemine bağlı bir şey olduğu da hani sağlıktan ziyade hani çok daha aşikar oldu yani kendi uzun metraj filmini çekecek bağımsız bir yönetmen kendi inisiyatifiyle dedi ki ben bu hani kimsenin hayatını riske atmak istemiyorum ve filmini durdurdu. Ama işte büyük yapımcılar tarafından e, hani haftalık belli aralıklarla vesaire sürekli bir e, böyle üretim bandı üzerinde olan eserlerde böyle bir e, yani bu risk alındı hani sağlık riski aslında. Bir de tabii bu belki hani bu şeylere verilerine ulaşmak da kolay değil ya. Yani biz bile çoğumuz bu kadar sektörün içinden insanlar olarak ee, hani sendik yani meslek örgütleri bayağı yakın çalışmasına rağmen hani çoğu zaman kulaktan duyduğumuz şeylerle işte yani hangi sette kaç vaka olmuş, biri hasta olmuş, o set iki gün durmuş, devam etmiş falan bu, bu, bu veriler de çok maalesef verilerin akışında da yeterince sağlıklı bir e, yani bilgiye ulaşma konusunda yeterince sağlıklı bir şey olmadı. Hani o da bir problem. Ee, hani belli rakamlar var elimizde ama onun, yani gerçek aslında Covid'in genel tablosunda olduğu gibi gerçek sayılara ulaşamadık büyük ihtimalle. Evet bu konuda çalışan Sinema TV Sendikası var. Onlar veri tutuyor ancak onlara da bütün setlerden veri akışı yok. Yani çoğu set özellikle senin dediği gibi dizi ve reklam setleri bilgileri şeffaf bir şekilde aktarmıyor. Ee, bu yüzden de bilmiyoruz gerçek tabloyu evet yani setleri durdurun hashtag ile yapılan e, kampanya sonrası e, %98'i setlerin durdurulmuştu e, sonrasında tabii ki kontrolü normalleşme sürecine geçildi e, ve ondan sonra tekrar setlere başlandıktan sonra da sayıların arttığını hatta e, bir oyuncu ve bir setemekçisinin hayatını kaybettiği e, bilgisine de ulaşmıştık e, bu süreç Hemen bitecek gibi görünmüyor. Bir yandan Fırat'ın söylediği bir araya gelme gerektiği de çok ortada. Bu setleri durdurun buna dair aslında iyi bir örnekti. Buradan bir sektör birleşenlerin oluşturduğu bir kılavuz da yayınlandı. Hatta setlerde uygulanması öngörülen. Dolayısıyla buna dair bir birliktelik birikimi yaratmak gerektiği kesin. Bir yandan da şeyi de sormak istiyorum. Ee, Sinem'in dediği gibi her şey, tabii ki her şeyle ilgili çok daha büyük bir şeyin parçası, küçük bir parçası bütün sinema gündeminde yaşananlar. Ona benzer şekilde aslında sinema salonları da, salon gösterim ayağı da e, tabii ki zorlu bir süreçten geçiyor. Festivaller yapılamadı, e, bazıları online yapıldı, Bu, onunla birlikte sinema salonları, Türkiye'de Mart ayında kapandı, Temmuz ayında kontrolün normalleşmeyle tekrar açıldı, Kasım'da tekrar kapandı. Yani bütün sene aslında sinema salonları da doğru çalışmadı diyebiliriz. Rex sinemasının kapandığı bilgisini paylaşmıştık daha önce. E, o süreç hala devam ediyor. E, bir yandan da bütün bu gösterim ayağıyla ilgili ne yapılacağı sorusu, tabii ki şimdi dijital platformların iyice yükselmesi ve daha fazla yer alması söz konusu, festivaller de dahil olmak üzere. Orası nereye gidiyor? Biraz onlardan bahsedelim de isterim açıkçası bu yılımıza bıraktığı şeylerden konuşurken. Yani orada da e, yani ilginç bir başlangıç oldu ya aslında. Yani Berlin Film Festivali'nden hemen sonra aslında hani pandemi şey oldu. Ondan sonra hani hep her büyük festivalde e, bu tartışma oldu. Bir sürü büyük festivalde aslında bir yere kadar direndi gibi. Yani hani basın açıklamalarını yapmakta hani festivali yapacaklarını iddia etmekte yani bunu yine aslında çok hani en, yani endüstriyel festivaller diyelim büyük festival için çok ekonomik nedenleri var yani o kadar büyük bir organizasyon ki hani onun ertelenmesi ya da iptal edilmesi çok maliyetli bir şey hani aslında birazcık e, onların dirençleri o yüzdendi yani yine tıpkı dizi konusunda da konuştuğumuz gibi hani bayağı maliyetle sağlık riske hesabını yapıyor bütün bunlar o yüzden mesela bence küçük festivaller çok daha kolay adapte olabildiler. Hani Çünkü işte daha küçük ölçekli bir festivalin işte doğrudan online'a dönmesi, bilmem ne yapması çok daha kolay. Bir de tabii filmlerin de böyle orada festival endüstrisinde şey çok dönüyor ya İşte premierinin nerede ne zaman yapılacağı, onun offline ne olacağı, online ne olacağı falan. Orada bir sürü değişken e, var aslında ve aslında bence bu süreç biraz işte o festival endüstrisinin kendisini de yine <gülüyor> daha görünür kıldı e, diye düşünmek mümkün bir tarafıyla ve haliyle hani herkes mecburen öyle ya da böyle kimileri tamamen online'a geçip kimileri erteleyip kimileri yarı e, hani top salon gösterimi de yapıp yarı online'a geçip böyle daha hibrit formatlar da e, icat ettiler. E, öyle devam etti. Önümüzdeki yani, de böyle devam edecek gibi e, görünüyor yani. Ne kadar olacağını hala bilmesek bile böyle. <gülüyor> evet, sinema salonları tarafında da yani Türkiye'deki durumun çok daha vayım olduğunu görüyoruz birçok ülkeye kıyasla e, seyirci rakamlarındaki düşüş yüzde 93 olarak kaydedildi. E, yani bu e, oran şey olarak hesap, yani salonların açık olduğu süre işte Temmuz-Eylül arası açık kaldı Türkiye'de o e, süre ile geçen yılki aynı süredeki seyirci rakamlar kıyaslandığında yüzde 93 büyük bir düşüş var. Avrupa ülkelerindeki genel, genelindeki ortalama ise yüzde altmış imiş. Ee, hani bunun birkaç nedeni ola, olabilir. Hani bir açıdan hani Türkiye'de çok fazla ADM sinemalarına e, tabi bir sektör var. Artı sadece ABM sinemaların değil be, birkaç tane gişe canavarına e, tabi bir e, pazardan söz ediyoruz. Hani bütün bu e, Türkiye sineması işte seyir çok işte Yerel filmlere çok fazla giden seyirci e, mitolojisinin ardında aslında birkaç tane Gişe Canavarın yaptığı çok iyi rakamlar vardı. Oysa bir sürü e, Türkiye yapımı film Gişe'de çok kötü sonuçlar elde ediyordu. Hani biz de bu dengesizliği sürekli dikkat çektik. Şimdi bu olmayınca yani böyle bir Gişe Canavarı gelip de böyle hani 10 milyon falan gibi rakamlara ulaşmayınca e, hatta tamamen silinince bütün o işte popüler filmlerin tarihleri erteleştirince e, sonuçta bu dengesizliğin sonucunda yüzde 93 gibi bir gerileme çıktı. Oysa Avrupa'da böyle bir şey yok. Yani Avrupa'da işte şeyler kısıtlamalar geldiğinde işte 30 kişilik salonu 30 kişi gidiyor. Her filme gidebiliyor. Çok fazla e, çeşitlilik daha fazla e, filmler açısından. Daha ona yani o çeşitliliğe ilgi de. Daha fazla. Artı işte AVM dışı sinemalar da çok. Yani insanların daha rahat gidebileceği, kendini daha güvende hissedecekleri. Çünkü AVM'ye girmekten tabii ki çekindi pandemi sırasında. Çok haklı olarak seyirci. Bütün bu faktörleri yan yana getirdiğimizde yani var olan dengesizlikler sonucu çok büyük bir düşüş yaşandı Türkiye'de. Ee, Yine karşılaştık. Bunu... Pardon. Evet. olarak şey de söylemek lazım. Yani yine de mesela yani Avrupa'da yine özellikle e, hani salon bağımsız salonlara vesaire bir sürü destek sağladı devlet. Türkiye'de bir de e, sinema onlara hiçbir destek almadığı için e, onlar için bedelleri daha da ağır oldu. Hani seyircinin yokluğunu yanı sıra. Evet bağımsız salonların çoğu zaten açmamayı tercih etti. Yani onlardan haber alamıyoruz. Çünkü onlardan haber aldığımızda Rex'te olduğu gibi kapanıyorlar. Evet. E, bir yandan bu bütün bu süreç devam ediyor. Bir yandan da aslında şeyi de sorarak size bu faslı kapatmak istiyorum. Bu süreç devam ederken tabii ki bu kısıtlamalardan yeni yeni üretim yolları aramanın da bulmak zorundayız ve onları da düşünmek zorundayız. İçeriden dışarıya video serisi yaptı alt yazı Bu ona bir örnek olduğu için soruyorum. Sizce o deneyim nasıldı ve yani? bize sunukları neler sizce bunlar bu tarz bir üretimin kısaca onu alıp isterseniz sonraki başlığımıza geçelim yani bizim için geçen senenin de başımıza gelen en güzel şeylerden bir tanesiydi herhalde içeriden dışarıya yani hem bütün o üretim süreci hani bütün üretenlerle iletişim süreci hani daha sonra gösterimler sohbetler falan hani gerçekten bu kadar işte evlere kapandığımız birbirimizle hiç ortaklaşamadığımız bir dönemde böyle bir hani kolektif iş yapıyor olmanın kendisi e, bence herkese çok iyi geldi. E, bir de işte hani biraz hepimizin mecburen e, hani bu dijital üretim, masa başı üretim bunları üzerine düşündüğü ve düşünmesi gerektiği bir dönem. Ve hani dijital platformlarla da ilgili aslında genel olarak ortalıkta konuşulan her şey yine aslında büyük e, şirketlerin e, platformları üzerinden. Hani o yüzden bence bizim ee, hani böyle yine büyük platformlara iş yapmak üzerinden daha endüstriyel bir haliyle değil de e, hani daha küçük kolektif grupların dijital olarak üretim yapabileceği onları gösterebileceği platformlar üzerine üreterek düşündüğümüz bir deneyim olduğu için de ben çok önemsiyorum ve e, hani aldığımız geri bildirimlerde de e, katılan herkesin de e, herkes de kendisine çok iyi geldiğini söylediği için de ayrıca memnunum. Evet, e, tabii Programımızın süresi kısıtlı. 2020'nin gündemi de konuşmakla bitmez gerçekten. Bir sürü şey yapılamadı desek de. Şimdilik pandemi sürecine bir virgül atıp programımızın ikinci bölümüne geçelim. Orada birazcık daha pandemi dışı gündemden bahsedeceğiz. Fasikül Altyazıdan Aylık Özgür Sinema Gündemi Fasiküldesiniz. Açık Dergide, Açık Radyo'da Özgür Sinema Gündemi'ni değerlendirmeye devam ediyoruz. Pandemi gündemini konuştuk biraz. Şimdi de pandemi öncesine dayanan bazı sorunlardan da bahsedeceğiz. Bunların ilki tabii ki aslında bu yıl bir sürü taciz vakasıyla, taciz ifşasıyla da geçti bir yanıyla. Bir yandan Susma Bitsin bir aradalığının da güçlü olarak yaşandığı ve gündemi belirlemeye de başladığı bir deneyim olduğunu da gördük. Son olarak Hasan Ali Toptaş olayı sonrası Susma Bitsin bir mitin yayına Uykularınız Kaçsın hashtag ile. Ne benzer şekilde Efe Can Şenol'un e, yargılandığı dava devam ediyor. Senem istersen biraz onu, da, onu alalım senden ve oradan devam edelim. E, evet hani daha önceki programlarda da konuştuk hani gerçekten özellikle bu son Hasınlı Toptaş ifşasıyla e, beraber yeniden çok yükselen sıcak bir gündem haline geldi. E, yani bizim için her zaman öyle aslında kadınlar için ama e, hani şeyde kamusal alanda. Konuşulup tartışılması böyle dalgalar halinde oluyor. Ee, yani işte Efecan Şan Olsun'a açılan dava bir temsili dava olarak e, kazanılırsa, e, bütün bu harekete e, için hareketin hukuki desteği için çok önemli olacağı için o dava devam ediyor ve Susma Bitsin e, onu yakından takip ediyor. Ama onun dışında hani. Sinema sektörü, yayıncılar, edebiyatçılar vesaire giderek büyüyen bir kadın dayanışması bu senenin yine aslında iyi e, haberlerinden bir tanesiydi diyelim. Hani Var olan taciz, tecavüz vesairenin e, devamlılığı, sürekliliği artan erkek şiddetinin olduğu kadar ona karşı yürütülen mücadelenin yükselmesi de gerçekten 2020'nin en önemli başlıklarından bir tanesi. Zaten 8 Mart son hani pandemisiz kitlesel eylem diyor. Onda altını çizelim. Evet ki yasaklar sırasında yine kadınlar bir tek sokağa çıktı aslında hani o e, hani sokağa çıkma yasaklarımızda. O yüzden hani kadın mücadelesi e, tüm gücüyle varlığını sürdürüyor. Evet tabii yani Senem'in dediği gibi kamusal alanda e, gündem belirleyen bir noktaya gelmesi bu yaradalığın da e, getirilerinden birisi diye düşünüyorum. Bizim fasikülde en sık takip ettiğimiz e, konulardan birisi bu bir diğer en sık takip ettiğimiz konuya geçmek isterim. Buradan o da e, Türkiye'de hala e, yargılanmaya devam eden sinemacıların e, yaşadıkları ve devam eden dava süreçleri. E, bu yıl aslında e, bir yandan yine olumlu haberlerin de olduğu, yani söylediği e, şerhle tabii ki olumlu e, haberlerin, yani bazı e, davaların beraatle sonuçlandığı e, haberleri de var. Kazım Öz Fatih Pınar gibi örneklerde olduğu gibi aynı şekilde Çayan Demirel'de bir süredir devam ettiği mağlulen emeklilik davasını kazandı bu yıl. Ee, buradan da Fırat'a pası atmak isterim. Bir yandan da Kutbettin Cebe, Cebe örneğinde olduğu gibi e, hapis cezası sonuçlanan davalar da var. E, onlarla ilgili bir genel bir değerlendirme ve e, duruma bir bakış rica ediyorum Fırat'tan. Evet yani beratlar var ama bunlar zaten çoğu son derece siyasi davalardı ve hani artık hani bunu konuşmanın bile anlamı yok yani ee, hani sonuçta gazetecilik ve ya da yönetmenlik ya da çıkıp da sokağa bir eylemi kaydetmek gibi şeylerin suç sayıldığı yani bu insanların aslında hayat pratiklerinin e, suç sayıldığı davalar e, ortada hiçbir delil yokken e, ortaya atılmış davalar dolayısıyla orada bu davalar zaten bu insanların ...vaktini almak, korku salmak amacıyla yapılıyor. Dolayısıyla bu davalardan çıkan sonuçlar da hani sevindirmiyor. Bu insanlar daha çok hani kendi hayatlarını sürdürdükleri pratiklerini sürdüremez kılınıyorlar. Aslında sonuçta yine karanlık bir tablo oluşuyor. E, fakat yine de hani e, sev seviniyoruz da diyebiliriz e, özellikle Şayan Demirer'in e, malyerine dikk hakkını almasına e, sevindik bir yandan da e, hapis cezası yani dört buçuk yıllık e, hapis cezası da istinaf mahkemesinde o süreci de takip etmeye devam edeceğiz e, diğer yandan e, Kudbettin Cebe, hani benzer Bakura benzer bir süreç e, sonrasında 2 e, yıl 4 ay hapis cezası aldı. Yine çektiği bir belgeselden dolayı. Yani belgeselin e, propaganda ile ilişkilendirilip bir suç nesnesine dönüştürüldüğü bir dava. Onu da altını çizmek gerekiyor. Çünkü bazı davalar çok fazla kamuoyunda görünürlük kazanmıyor. Oysa en az mesela bakur davası kadar bize bir şeyler gösteren, belgeseli suç nesnesi yapan bir dava. Yine aynı şekilde Veysi Altay ve Dicle Anter e, davası var biliyorsunuz e, Nujin belgeselinden kaynaklı yine çok benzer bir belgeselle e, örgüt propagandasının ilişkilendirildiği bir dava orada da e, teknik bir sebepten dolayı hüküm bozuldu istinah mahkemesi tarafından ve dava yeniden görülmeye başlandı e, onu da bir altını çizmek lazım e, yani çok fazla bir ilerleme kaydedildiğini söyleyemeyiz yani yine aynı mantık özellikle belgesellerin krimineze edilmesi süreci e, devam etti diyebiliriz. Yani bu davaları takip etmeye e, biz de devam edeceğiz. Evet e, böylelikle programımızın sonuna geliyoruz. Bize ayrılan sürenin sonuna geliyoruz. Konular bitmiyor ama e, burada programa devam edeceğiz. Önümüzdeki aylarda daha geniş şekilde bu konulara tek tek zaten yer veriyor olacağız. Bir yandan da Fasikül 12. programının da sonuna geldik. Onunla ilgili de ufak kutlamamızı da yapmak isterim. Bizim de programımızın birinci yılını doldurmuş oluyoruz böylelikle. 2020 ile ilgili olumlu laflar etmek tabii zor, çok kolay değil ama bu yılla ilgili olumlu şeylerden birisi de tabii ki bu yılın açık radyo ile birlikte geçmesi oldu. Yıl boyunca özgür sinema alanında olup bitti burada beraber tanıtlık ettik. Etmeye de devam edeceğiz diye umuyoruz. Radyomuzu yanlışmayla selamlıyoruz ve e, Altyazı Fasikül olarak herkese daha sağlıklı, daha ferah ve mutlu bir yıl diliyoruz. Gelecek ayın son çarşambası görüşmek üzere diyelim. İyi seneler, iyi akşamlar dileriz. Evet, herkese iyi seneler. İyi seneler. Fasikül. Altyazıdan Aylık Özgür Sinema gündemi. Hazırlayanlar Ekrem Buğra Bütçe ve Fırat Yücel. Açık dergi.